الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الحمد hamdan kethiran كثيرا طيبا مباركا Kema yipb Rabbına ve yirda. Allahu mescili ve selim ve barik ala abdika ve nabiye k Muhammed ve ala alih ve cahbihi ve selim. Ama بعد. hamdolsun. Rabbimiz ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. O Rabbimiz Rahman'dır, Rahim'dir. Din gününün hesap ve ceza gününün maliki ve sahibidir. Rabbimize sonsuz hamd olsun, bizleri sair, küfür milletleri arasında İslam milletine hidayet etti. Eğer o bizi İslam milletine hidayet etmeseydi, biz bu hidayete kendiliğimizden ulaşamazdık. Rabbimize hamd olsun bizi sair dalalet fırkaları arasında ehli sünnet vel cemaat olmaya muvaffak etti. Eğer Rabbimiz bizleri sünnete ve cemaate muvaffak etmeseydi biz de buna kendiliğimizden muvaffak olamazdık. Rabbimize hamd olsun bizlere kendisini hamd etmeyi nasip eyledi, kendisine hamd etmemizi muvaffak eyledi ona hamd olsun kendisine hamd etmek için bir araya gelmeyi bu mecliste toplanmayı bizlere nasip eyledi bize bahşettiği İslam nimeti için tevhid nimeti için sünnet nimeti için ona şükrümüzü eda eylemeyi nasip eyledi Efendimiz aleyhissalatü vesselama da onun ailesine de ashabına da Kıyamete kadar onların yollarına uyanlara da Selat ve selam olsun. Bunlardan sonra Hafız Ahmed İbni Ali İbni Hacer Al-Eskalani Rahimehullah'ın ahkam hadislerini derlediği Buluhul Meram Min Edilletil Ahkam isimli kitabından kitab Siyam. Sıyam yani oruç ile ilgili hadislerin toplandığı bölümü okumaya, aramızda müzakere etmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. 538 numaralı hadis-i şerif. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ radıyallahu anhadan yapılan rivayete göre o şöyle demiştir. Can Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem يقبل وهو صائم Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu iken öperdi. Ve yubashiru وهو Oruçlu iken mübaşere ederdi. وَلَاكِنَّهُ ancak o كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِئِرْبِهِ ancak o şehvetine en fazla malik olanınız şehvetini en fazla kontrol edeniniz idi. Muttefakun عَلَيْهِ Hadisi şerifi Buhari ve Müslim ittifak ile takiric etmişler. وَالَّفْظُ لِمُسْلِمْ Bu zikrettiğimiz lafız Müslim'in lafzıdır. وَزَادَ ف۪ي رِوَائَةٍ Yine Müslim ayrıca bir rivayette şunu da ziyade etmiş. Fî Ramadân, yani Ramazan'da. Ve an Aişe te radıyallahu anha kalet. Aişe radıyallahu anha şöyle dedi. Kâne Rasûlullâhi sallallahu aleyhi ve selleme yukabbilu ve huve sâim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu iken öperdi. وَيُبَاشِرُوا وَهُوَ saim Oruçlu iken mübâşeret, mübâşere ederdi. وَلَاكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِئِرْبِهِ Ancak ne var ki o şehvetine en fazla sahip olanınız idi. Şehvetini en fazla kontrol edebileniniz idi. Muttafakun aleyh ve lafzuli Hadisi şerif Buhari ve Müslim ittifak etmişler. Ancak bu lafız Müslüm'e aittir. Müslimin bir başka ziyadesinde ise fi Ramazan. yani bu işlerin, bu zikredilen işlerin Ramazan'da olduğu ibaresi de ilave edilmiş, ziyade edilmiştir. Aişe validemiz radıyallahu anha Ebu Bekir es-Sıddık'ın Kızıdır. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın da eşleridir. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselamın en sevdiği eşidir. Ayşe Validemiz. Allah ondan razı olsun. Radıyallahu anha dedik. Önceki derslerde hazır olmayanlar için söyleyelim. Eğer kendisine rıza okuduğumuz, rahmet okuduğumuz sahabi, bayan ise hanım ise ondan nasıl teraddi ediyoruz? radıyallahu anha diyoruz. Anha sonundaki bu ha dediğimiz zamir bayan için kullanılan bir zamirdir. Ayşe'den radıyallahu anhu diye erkek için kullanılan zamirle söylemiyoruz. Eğer iki kişilerse sahabelerine diyorduk? Anhuma eğer birden fazla iseler radıyallahu anhum peki an ibni Umar radıyallahu anhuma İbn Ömer radıyallahu anhuma deyince veya hutta An İbn Abbas'ın radıyallahu anhuma İbn Abbas radıyallahu anhuma deyince bir kişi zikrettiğimiz halde İbn Ömer ve İbn Abbas Ömer'in oğlu ve Abbas'ın oğlundan bahsettiğimiz halde neden iki kişinin zamiri olan radıyallahu anhuma'yı kullanıyoruz? Çünkü onların İbn Ömer diyoruz yani Ömer'in oğlu. Hem Ömer'e hem de Oğlu, oğlu olan Abdullah'a terabbi ediyoruz. Allah'tan onlar için rıza biliyoruz. Diyor ki validemiz, Allah kendisinden razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu iken öperdi. Yani eşlerini. Oruçlu iken eşlerini öperdi. Ve yine oruçlu iken eşleriyle mübaşeret ederdi mübaşere ederdi mübaşere etmek şu demek beş ara insanın cildi demek teni demek mübaşerada iki tenin birbirine değmesi demek iki tenin birbirine sürtünmesi demek yani insanın eşiyle karşılıklı tenini birbirine değdirmesi birbirine sürtmesi suretiyle onunla bizim bugünkü kullandığımız Türkçe sevişmesi demek yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu iken eşlerini öperdi. Yine oruçlu iken eşleri ile mübaşeret eder yani sevişirdi. Bununla beraber Ayşe validemiz bir tembihte bir hatırlatmada bulunuyor. Diyor ki o böyle yapardı. O eşlerini öperdi. İnsan eşlerini öperken bir şehvet duyabilir. İnsan eşleriyle Mübaşeret ederken sevişirken muhakkak bunu şehvetle yapıyordur. Muhakkak bundan da bir şehvet, bir lezzet alır. Ancak bununla beraber validemiz bir tembihte bulunuyor. Diyor ki, o? Ancak ne var ki o? Sallallahu aleyhi ve sellem. كَانَ اَمْلَكَكُمْ Sizden en fazla sahip çıkanınızdı. En fazla kontrol edeninizdi. Neyini? Diyor ki, li-irbihi şehvetini diye tercüme ediyoruz. Aslında el-irb kelimesi Arapçada şehvetin icra edildiği organa verilen bir isim. Şehvetin icra edildiği organ hepinizin malumu. Yani diyor ki validemiz, ancak ne var ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şehvetini icra ettiği organına yani erkekliğine en fazla sahip çıkanınız idi. Yani onu kontrol etmesini bilir idi. Bu ne demek? Yani oruçlu iken, Şehvetle eşlerini öperdi. Yine şehvetle onlarla mübaşere ederdi. Ancak bununla beraber, işi mahzur noktasına getirmezdi. Mahzur noktasına vardığı zaman, Kendini ne yapabilirdi? Kontrol edebilirdi. Kendini zapt edebilirdi. Bu hususta şehvetine de, organına da sahipti, kontrolü altındaydı. Hadisi dediğimiz gibi Buhari ve Müslim rivayet etmişler. Bu lafız Müslim'e ait. Müslim'in bir ziyadesi daha var ki o ziyade büyük bir fayda var. Müslim diyor ki fi ramadan ve bu öpme, oruçluyken öpme ve oruçluyken sevişme ne zaman oluyordu? Ramazan. Ramazan'da. Bunun faydesi nedir? Bunun faydesi şudur. Oruçlu lafı zaten var. Birisi çıkıp diyebilir ki bu olsa olsa Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin nafile oruç tutuyorken yaptığı bir iştir. Bir böyle bir itirazda bulunabilir mi? Bulunabilir. Çünkü diyebilir ki farz oruç önemlidir. Allah muhafaza bozulması, tehlikeye girmesi ki cima ile bozulduğu zaman buna kefaret gerektiriyor. Bundan dolayı Müslüm'ün bu ziyadesi yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin oruçlu iken yaptığı bu şeyleri Ramazan Ramazan'dayken Ramazan orucundayken yaptığını söylemesi bize şu faydayı veriyor yani hiç kimse Efendimiz aleyhisselatü vesselamın bu işleri nafile oruç tutarken yaptığını iddia edemesin yani o aleyhisselatü vesselam Ramazan ayında Farz olan orucunu eda ederken eşlerini öperdi. Sadece öpmekle de kalmaz eşleriyle mübaşeret de ederdi. Ancak bununla beraber meseleyi mahzur noktasına, orucunu ifsad etme noktasına, kendisine kefaret gerektirecek bir noktaya getirme hususunda da kendini kontrol edebilen birisiydi. Hadis-i şeriften çıkartılan hükümler, faydeler şöyle sıralanabilir. Birincisi, insan ister farz oruç olsun, ister nafile oruç olsun, oruçlu iken eşiyle eşini öpebilir. Eşiyle öpüşebilir, eşiyle sevişebilir. Bunların hepsini yapmak, oruç ister farz olsun, ister nafile olsun, oruçlu olan kimseye caizdir. Oruçlu olan kimseye bunları yapmak caiz olmakla beraber bu yaptıklarından dolayı orucu bozulmaz. Orucu ifsat olmaz. Üçüncüsü, bu yaptıklarından dolayı, bu yaptıkları caiz olduğu gibi, orucunu bozup ifsat etmediği gibi orucunun derecesini de faziletini de ne yapmaz? Düşürmez. Bunu nereden çıkardık hadis-i şeriften? Madem ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Bizim Allah'tan en çok korkanımız Allah'a karşı en çok takvalı olanımız farz oruçtayken bile bunu yapıyorsa demek ki bu orucun faziletini düşünen bir şey değildir. Dördüncü faide hüküm oruçluyken kimsenin eşine öpmesi veya da onunla mübaşere etmesi insanın nefsine hakim olabileceğine kanaat getirdikten soracağızdır. Eğer insan şehveti kuvvetli birisi ise veya hutta şehveti kuvvetli olmakla beraber şehveti son noktaya geldiği zaman kendisini kontrol edemeyecek durumda ise yani mahzura girecek, orucunu ifsad edecek, kendisine kefaret gerektirecek bir duruma kendini sokacak ise şehvetini ve şehvet organını kontrol altında tutamayacak ise böyle bir kimse için bunların öpmenin de mübaşere etmenin de caiz olduğu mübah olduğu söylenemez. Neden dolayı? O mevsedeye götürecek olan bu yolun tıkanması münasebetiyle. Eğer bir kimse kendinden biliyorsa ki eşiyle böyle bir durum içine girdiği zaman kendisini kontrol edemeyecek. Galiben zannında olan şey bu. Kendi halinden kendisini biliyor tecrübeyi. Herkes kendi iyi bilir. Eğer kendi adına böyle bir endişe duyuyorsa, böyle bir korku onun hakkında sabitse, bu kimse için bu söylenen şeyleri yapması oruçluyken caiz değildir. Caiz olmaz. Neyden dolayı? Bu mefsedenin önünü kesmek maksadıyla. Bu hadis-i şeriften çıkan bir faide de Belki bazılarınız daha önce böyle umumi meclislerde böylesi şeylerin böyle ulu orta konuşulduğuna şahit olmadınız. Ancak bu hadisten biz şu faydayı da çıkartıyoruz. İnsanın normalde adeten konuşmaktan, söylemekten haya edeceği, utanacağı hususları, insan bir racih maslahat dolayısıyla. Dinini talim etmek, öğrenmek gibi veya insanlara dinini öğretmek gibi, dini ile alakalı bir fetva sormak gibi konularda eğer racih bir maslahat varsa adeten utanılacak şeyleri insanın konuşmasında bir beis bir sakınca yoktur. Diyor ki Ayşe Valdemiz ensar kadınlarına sena ederek onları överek ensar kadınları ne güzel kadınlardır zira. Onların hayaları, utanma duyguları dinlerini öğrenmelerine mani olmadı. Ne demek istiyor? Yani onlar hayalı kadınlar oldukları halde, utangaç kadınlar oldukları halde bu Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelip utanılacak konularda dahi dinleriyle alakalı soru sormalarına mani olmadı. Bu utanılacak konularla alakalı soruları dahi sordular ve dinlerini öğrendiler. Utanma ne olmadı onların dinlerini öğrenmelerine? Mani engel olmadı. Bugün bizlerden birçoğumuz böyle büyük racih maslahatlar olduğu halde hatta ve hatta sorup öğrenme terk edildiği zaman üzerine büyük mevsedeler geleceği mevsedeler mevsedelere sebebiyet vereceği halde kendisiyle alakalı ailesiyle, eşiyle, kızıyla hanımıyla alakalı böyle bir problem ne? Nasıl bir problem? söylenilmesinden, sorulmasından, konuşulmasından utanılacak türden bir problemle karşılaştığı zaman bunu galiben ilim ehline ne yapamıyor? Gidip de soramıyor. Soramadığı için bazen bu insanın ailesinde ister orucunda, ister namazında, ister haccinde ve umresinde bir sürü sıkıntılar belki o ibadeti ifsad edecek, bozacak Belki hükmünü batıl edecek, geçersiz kılacak durumlarda vuku buluyor. Böyle bir utanma, böyle bir haya dinde övülecek, övülen bir haya değildir. Ancak insan ne yapar? Böyle utanılacak konulardaki meseleleri konuşurken de avamın sokakta konuşulan kötü ibarelerle, galiz iba ibarelerle değil de yumuşak, belki kinay kinayeli ibarelerle ne yapabilir bunları? Konuşabilir. Hülasa, insanın utanılacak meselelerde, adeten utanılacak meselelerde eğer bir ilim öğrenme, ilim öğretme, fetva sorma, şer'i hüküm beyan etme gibi bir konuda bunları konuşmasının, sormasının, dillendirmesinin bir sakıncası, bir beisi yoktur. Hadisten çıkan bir diğer faile, Ebu Bekir Es Sıddık radıyallahu anhu'nun kızı ahir zaman peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımı biz müminlerin de anneleri olan Ayşe validemizin faziletiyle alakalı. Zira bizler efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın günlük yaşamı içerisinde camide yaptıklarını, sokakta çarşıda pazarda yaptıklarını, hacda değil mi umrede namazdayken, cihattayken yani insanlarla beraber olduğu zaman sokak hayatında yaşadıklarını, etrafındaki arkadaşları vasıtasıyla sahabelerin bize nakletmesiyle ne yapıyoruz? Biliyor ve öğreniyoruz. Ancak bununla beraber Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bir de ne hayatı var? Ev hayatı, özel hayatı var. Bir de özel hayatı var. Eğer o aleyhissalatu vesselam bizler için üsve ise Kudve ise, kendisine her sözünde, her amelinde, fiilinde uyacağımız, kendisine örnek alacağımız bir kimse ise, bizim de bir özel hayatımız olduğu için, özel hayatımızda da ne, yap ne yapmak durumundayız? Ona örnek almak, ona iktida etmek durumundayız. Peki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin özelini, evindeki yaptığını, yatak odasındaki yaptıklarını, eşleriyle olan ilişkilerini, eşleriyle olan muamelelerini, Çarşıdaki, pazardaki, mescitteki, hacdaki, cihattaki arkadaşları bilip bize haber verebilirler mi? Hayır. Bunları bize ulaştıran kimdir? Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin eşleri bizlerin de annelerimiz. Fazilete bakın. Fazilete bakın. Yani bizim dinimizle alakalı. Hayatımızın ne kadar bir bölümü evimizin içinde geçiyor? Çok büyük bir bölümü. Hayatımızın ne kadarında eşlerimizle, hanımlarımızla ilgili... Özel hususi meseleler yaşıyoruz. Çok büyük bölümüyle alakalı. Yani bizim hayatımızın büyük bölümüyle alakalı. Allah'ın hükümlerini bize ulaştıran, bize nakleden kimlerdir? Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin işte bu eşleri. Allah kendilerinden razı olsun. Amin. Allah onlara sövenlere, onlara lanet edenlere de lanet etsin. Amin. Ve onlara hak, hak ettikleri, müstahak oldukları şekliyle muamele etsin. Amin. Düşünün fazilete bakın diyorlar ki bazı alimler ilmin üçte birini Ayşe validemiz bizi merak etti ilmin üçte biri yani bizlerin evinde hanımıyla çocuğuyla yerken tuvalete giderken yapacağımız bir sürü mesele bunların birçoğu bize kimlerden geldi annelerimizden geldi ki onların rivayette en çok olanlarından bir tanesi de Ayşe validemizdir Allah kendisine rahmet etsin Allah kendisinden razı olsun Hadis üzerine söylenecek bir faide şer'i faide de şudur. Şimdi dedik ki insanın oruçlu iken oruç farz da olsa, nafile de olsa eşiyle mübaşeret etmesi, onu öpmesi caizdir. Ancak bu mübaşeret ve öpme esnasında ki mutlaka burada şehvet galiben demiyoruz mutlaka nedir burada vakidir, mevcuttur. İnsan bu durumda eğer meni gelir ise İlişkiye girmeden normal bir öpüşme eşiyle mübâşiret esnasında eğer meni gelir ise böyle bir kimsenin orucu eski alimlerden bir çoğunun naklettiği şekli, şekliyle icma ile batıl olur, ifsat olur. Çünkü bu durumda meninin gelmesi kişinin eğer cima etmese dahi iradesiyle yaptığı bir fiilinden kaynaklandığı için böyle bir kimsenin orucu Batıl olur, ifsad olur, bozulur. Bozulan bugünün yerine o kimsenin bir gün kaza tutması gerekir. Neden 30 iki ay peş peşe veya da köle azar etmek gibi veyahut da fakir doyurmak gibi bir ağır kefaret gerekmedi? Çünkü yapılan iş direkt bir fiil cima değil. Yapan adam cimayı da kast etmedi. Ancak şehvet ile mübaşere ederken Böyle bir durum olursa bu kimsenin orucu alimlerden bir kısmının söylediği şekliyle icma ile. Ki bunu alimlerden muhalif olanlar da var. Bozulmaz diyenler de var. Ancak ümmetin büyük çoğunluğunun cumhur ulemanın hatta bazılarının dediği gibi icmanın icma olmasa bile icmaya yakın bir şekilde alimlerin söz birliğiyle bu insanın orucunu bozar. Bozulan bu orucun yerine bir gün kaza orucu tutması kendisine ...icap eder, farz ve vacip olur. İkinci mesele... ...eğer böylesi bir mübaşerette... ...inzal olmazsa... ...inzal ne demek inzal olmak? Yani meni... ...boşalması, akması... ...gerçekleşmez de... ...mezi akması gerçekleşirse... ...meni ile mezenin farkını biliyor muyuz? Eğer meni değil de mezi akması... ...inzali gerçekleşirse... Bu da ulemanın cumhuruna göre Hanbeliler dışındaki Hemen hemen bütün ulemaya göre Böyle bir kimsenin orucuna zarar Vermez Orucu bozulmaz Ne kaza ne, ne kefaret Gerektirmez Bu konuda söylediğimiz gibi sadece Hanbeli alimler Hanbeli mezhebinde Onlar böylesi bir durumda Mezenin gelmesiyle de orucun bozulacağını söylüyorlar. Ancak inşallah racı olan görüş, ulemanın cumhurunda büyük çoğununda söylediği gibi böyle yapan kimsenin orucunun bozulmayacağı ifsat olmayacağıdır. 539 numaralı hadis. Ve Ali İbn Abbas radıyallahu anhuma İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan yapılan rivayette أن النبي sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ihtecema Hacamat yaptırdılar. Hicame oldular. Ve huwa muhrim ihramlı iken Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ihramlı iken hacamat yaptırdılar. Vah teceme ve huve sa'im oruçlu iken de hacamat yaptırdılar. Ravahul Bukhari. Hadis-i şerifi Bukhari sayhinde tahric etmiş. Ve an ibni Abbasin radıyallahu anhuma İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan yapılan rivayette o şöyle demiş ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme ihteceme ve huve sallallahu aleyhi ve sellem ihramlı iken hacamat yaptırdılar ve ihteceme saim ve oruçlu iken aynı şekilde ne yaptırdılar hacamat yaptırdılar hadisi Buhari rivayet etmişler İbn-i Abbas radıyallahu anh, anhuma, Abdullah i̇bn Abbas, Hazreti Abbas'ın oğlu, Hazreti Abbas kimdir? Anladım. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin amcası. Bu i̇bn Abbas radıyallahu anhuma da sahabenin küçüklerinden, yaşça küçüklerinden ancak ilimce, fıkıhça, tefsiri ve tevhili bilme hususunda büyüklerinden. Kendisine tercümanul Kur'an denilmiş, yani Kur'an tercümanı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine Ya Rabbi ona Kur'an'ın tefsirini öğret, tevilini öğret, bir rivayette fıkıhı öğret diye dua buyurdukları sahabenin ulemasından, müfessirlerinden büyük bir sahabe. O bizlere Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bir uygulamasını aktarıyor ki onun bütün uygulamaları bizler için dindir, diyanettir. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ihramlıyken iken hacamat yaptırdı. Başka? Ayrıca oruçluyken de hacamat yaptırdı. Bu hadisten çıkan hükümler, faydeler şunlardır. Bir, bir kimsenin ihramlı iken, ihramlı iken dediğimiz yani bir nüsuke telebbüs etmiş, umre için telbiye getirmiş, hac için telbiye getirmiş, ihrama girmiş, bu haldeyken hacamat yaptırması kendisine caizdir. Hacamat yapmak İhramlı kimsenin ihramına herhangi bir zarar vermez. İhramı bozan, ihramı ifsad eden şeylerden bir tanesi ihram yasaklarından, ihram mahzurlarından bir tanesi hacamat yaptırmak değildir. İkincisi dolaylı olarak ihramlıyken hacamat yaptırmış Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Dolaylı olarak diyor ki alimler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, biliyoruz ki Aleyhissalatu vesselam Hacamatı neresinden yaptırdı ihramlıyken Başından yaptırdı Hacamat yapmak için Baştan hacamat yaptırmak için Ne yapmak gerekiyor oradaki saçları Hacamat yapılacak bölgedeki saçları Kazımak, kesmek gerekiyor Öyleyse Diyor ki alimler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ihramlıyken hacamat yaptırdığına göre Bakın fıkha bakın Hacemat yaptırmak için saçın bir kısmının tıraş edilmesi gerektiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellemde hacamatı böyle yaptırdı. Bundan sonra Aleyhisselatü vesselamdan Hacemat yaptırdıktan sonra Saçlarını kestiği için fidye, Eza fidyesi Yani ihram mahzurlarını yasaklayan kimsenin Ödemesi gereken fidyeyi Ödediğine dair bir şey bize nakli olmadığı için Diyor ki alimler aslında saçları kesmek kazıttırmak nedir? İhhamda yasaklardan bir tanesidir. Eğer insan bir özür sebebiyle, mesela saçları bitlense, bu bir özürdür ki hacıda bir gün, iki gün, üç gün, beş gün, on gün belki insan ihramlı kalacak. Bu kadar zaman içinde böyle bir sıkıntı ile yaşaması mümkün değil. Bu özürde, bu özür sebebiyle, bu eziyet sebebiyle saçlarını tıraş edebilir. Bunun karşılığı, bundan ötürü bir günaha girmez. Ancak bunu yaptığı için kendisine eza fidyesi ödemek gerekir. Eza fidyesi de kurban kesme ile, oruç tutmayla veya hutta fakirlere yemek yedirme ile yapılır. Ancak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hacamat yaptırdılar. Dolayısıyla burada zikredilmiyor ama biz hacamat yaptırmanın bir gereği olarak saçların kesildiğini biliyoruz. Saçların hacamat yaptırdığı bölümü de kestirdiler. Bununla alakalı da bir fidye Ödemediler. Ödemediğini nereden biliyoruz? Şöyle bir ihtimal var mı? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bundan dolayı bir fidye demiş de bu bize ulaşmamış olabilir mi? Hayır, böyle bir şey olamaz. Eğer böyle böyle bir şey vuku bulmuş olsaydı bu bize nakledilirdi. Çünkü küçük büyük her işi mutlaka bize ne yapıldı nakledildi. Bizim için din olacak bu. Başka sonradan gelip yeni şeriat getirecek bir peygamber yok kıyamete kadar. Böyle olduğu için diyor ki haline demek ki İhramlı olan kimse bir sıkıntıdan dolayı saçlarının tamamını değil de saçlarının bir bölümünü tıraş etse. Ne gibi mesela? işte bu hadiste olduğu gibi hacamat yaptırsa. Veyahut da diyelim ihramlıyken başı yarılsa. Oraya dikiş atmak için ne yapıyorlar doktorlar? Orayı kazıyorlar. Orayı kazısalar dikiş yaptırsalar. Bunun gibi şeylerden dolayı ihramlı olan kimsenin bu sebepten dolayı fidye vermesi gerekmez. Bununla beraber neyi öğrenmiş oluyoruz? Bazılarının dediği gibi insan saçından bir tel koparırsa bir fakir doyurması lazım, iki tel koparırsa iki fakir doyurması lazım, üç tel koparırsa artık bu kimse saçın tamamını kestiği için fidye vermesi lazım. Sözleri bu hadis-i şerifin delaletiyle sahih değildir. Yani insan böyle bir hacetten dolayı başının bir kısmını tıraş ettirebilir, bundan dolayı kendisine bir günah yoktur, daha fidye vermesi de gerekmez. Ne zaman gerekir fidye vermesi? Başın tamamını veyahut da büyük çoğunluğunu kestirdiği zaman. Başka hadisteki bir hüküm bir fayda. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu iken hacamat yaptırdılar. Demek ki ihramlı olan kimsenin hacamat yaptırması caiz olduğu gibi bu lafzın delaletine göre oruçlu olan kimsenin hacamat yaptırması da Caizdir. Oruçlu olan kimse. Hacamat yaptırdığı zaman orucu bozulur mu? Bu lafzın delaletine göre bozulmaz. Neden? Burada şöyle bir şey var mı? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem oruçluyken hacamat yaptırdı. E ne biliyoruz belki o günü orucunu bozmuş sonradan da kaza etmiştir. Böyle bir ihtimal vardır olabilir mi? Neden? Demin söylediğimiz sebepten dolayı. Eğer oruçlu iken hacamat yaptırdığı zaman iftar etmiş olsa ve sonradan bunu kaza etmiş olsa bu da ne olurdu bize? Anladım. Nakledilirdi. Nakletmediğine göre diyoruz ki böyle bir şey olmamıştır. Bu lafzın devaletine göre demek ki neymiş? Oruçlu olan kimse hacamat yaptırabilirmiş, caiz. Daha hacamat yaptırması onun orucunu ifsat etmez, orucunu bozmaz bu hadisteki lafzın saim oruçlu iken lafzının umumuyla şunu da söyleriz. Bu oruç ister nafile oruç olsun ister farz oruç olsun. Konuyla alakalı tabii ki ilim ehlinde ciddi bir ihtilaf var. Mesela bu kadar bu lafızdaki gibi yani Bukhari bile rivayet etmiş olsa. Değil mi? Hadis-i şerif Bukhari'de. da çok açık, sarih bir lafız bir las, bir nas. Ancak mesele bu kadar basit değil şimdi bunun peşinden buna muarız olan bunun zıttı olan başka hadis-i de gelecek bir de ondan sonra inşallah ulemanın bu konudaki mesleklerini mezheplerini zikredeceğiz özetle bu hadis-i şerifte bir faide dedik ki nas çok açık oruçluyken hacamat yaptırdı bunu herkes anlayabilir değil mi? müştehit olmaya gerek var mı bunu anlamak için? yok öyleyse demek ki hacamat yaptırmak orucu bozmaz Soru sorana böyle fetva vermek için müftüete ona gerek var mı? Var. Mesela çünkü ne sadece bu hadisle bu lafızla alakalı değil. değil. değil. Bakın dedik ki bu lafız bu lafzı kimin lafzı? Buhari'nin lafzı. Böyle olduğu hâlde ilim ehlinden Buhari'nin akranları hatta Buhari'nin hocaları derecesindeki bazı kimseler hadisteki bu bu ziyadenin doğru olmadığını söylüyorlar. Onlardan bir tanesi imam Ahmed bin Hanbel rahimeullah Yahya bin Ma'in rahimeullah diyorlar ki hayır Buhari sen bu hadisi rivayet ettin ama bu hadisteki bu lafız bu ziyade doğru bir ziyade doğru bir lafız değil. Birisi onu vehmetti, birisi onu hata ile söyledi. Yoksa nebi sallallahu aleyhi ve sellem ihramlıyken hacamat yaptırdı doğru. Ama oruçluyken kilaf hacamat yaptırdı lafzı bu hadiste yok dedi onlar. İmam Bukhari'de ne diyor bu hadisinizin? Bu ziyade için. Bukhari'ye göre bu ziyaden hükmü nedir? Sahih. Nereden biliyoruz? Bir yerde buna sahih dedi mi? Kitabına koymuşsa demek ki buna demek. Bukhari buna sahih diyor. Yani mesela Bukhari'yi açtık. Tercümesinde baktık. Orada diyor ki i̇bn Abbas Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oruçluyken hacamat yaptırdı. Hadis buharide kardeşim. Lafzı da bu kadar açık. Demek ki artık kavlen vahiden. Tek sözle oruçlu tutan kimsenin hacamat yaptırması caizdir mi bahtır orucu bozmaz. Böyle demek kolay bir şey değil. Önce ne? Bir kere bulasın sıhhati ile alakalı bir ihtilaf var büyük imamlar arasında. İki, Bu hadisin delaleti ile alakalı da. Çünkü buna muarız başka şeyler gelecek. Bunlarla alakalı ilim ehlinin aralarında bir ihtilaf var. Peşindeki şimdiki hadisi okuyoruz. 540 numaralı hadis. و عن شداد بن اوس رضي الله عنه شداد بن اوس رضي الله عنهdan yapılan rivayette أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع بقide bir adamın yanına geldi. Bakiyi biliyor musunuz denesin. Cennetül Baki diye tabir edilen biz acemlerin, Türklerin, Hindistan, Af Pakistan, Afganistanların Cennetül Baki diye tabir ettikleri Medine Medine Medinetü'n-Nebevi'deki mezarlık kabristandır. Cennetül Baki diyorlar. Yanlış bir tabir bu ibare. Orası Baki mezarlığıdır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Baki el Garqat deniliyordu. Orada Garkat ağaçları olduğu için. Garkat ağaçlarını duydunuz mu? <Gülüyor> Yahudilerin ağacıdır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin <gülüyor> haber verdiği şekliyle kıyamet öncesi Yahudilerle yapılacak olan savaşta, Yahudilerin sa sa arkasına saklandığı her bir şeyin, ey Müslüman gel bak benim arkamda bir Yahudi var diye haber verdiği halde bir tek ağacın haber vermediğini söylüyor aleyhissalatü vesselam. İşte o garkat ağacı Yahudilerin ağacıdır. Bugün İsrail'in her tarafına bu ağaçtan dikmişler. Medine'de de Yahudiler olduğu için orada da bu ağaçlardan var. Vakî ol garkat deniliyor. Şu anda hala Medine'deki kabristanlık, mezarlık orasıdır. Sahabe zamanından beri Medine'de ölenler oraya defnediliyorlar. Hacı'da, Umre'de orada bulundukları için orada ölenler de oraya defnediliyorlar. Orada ölüp oraya da defnedilmenin fazileti de vardır. Allah Azze ve Celle bizlere de orada ölüp orada defne olmayı nasip eylesin. Amin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Bakî'de bir adamın yanına geldiler. O huva o adam da Yahtecimu fi Ramazan, Ramazan'dayken, Ramazan'da hacamat yaptırıyordu. Tabi mezarlığın içi değil burası, mezarlığın olduğu bölgede bir yer. Orada adam hacamat yaptırıyordu. Fakale dedi ki Aleyhisselatü Vesselam, aftar al hacimu wal İkisini gördü Ramazan'da oruçlular. Dedi ki hacamat yapan da, hacamat yaptıran da. İftar etmiştir. Yani ne demek iftar etmiştir? Oruçları bozulmuştur. Revâhul kamsetu illa Tirmizi. Bu hadisi Tirmizi dışında beşi rivayet ettiler. Kimdi beşi? Ahmet, Ahmet ve dört sünan sahibi. Ahmet, Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Mace ve Nesai. Tirmizi istisna ettiğine göre kimler? Ahmet, Ebu Davud, İbn-i Mace ve Nesai. Bu hadisi rivayet etmişler. bu sahhâhu Ahmet ve ibn-i Hüzeymete ve ibn-i Hibban İmam-ı Ahmet ile ibn Huzeyme ve ibn-i Hibban'da tasih etmişler. Hadisin sahih olduğunu beyan etmişler. Şeddad İbn-i Evs radıyallahu anh'unun bizlere hikaye ettiği, anlattığı bu olayda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bakiye geliyor. Bakinin orada hacamat yaptıran bir adam görüyor. Ramazan günü. Ve diyor ki bunun akabinde hacamat yapan da hacamatı kendisine yaptıran da iftar etmiştir. Yani oruçları bozulmuştur. Şimdi müşkül bir durum oluştu. Demin ne, ne dedi bir önceki hadiste? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem oruçluyken Hacamat yaptırdı. Burada ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Hacamat yapan da, hacamat yaptıran da iftar etmiştir. Yani onların orucu bozulmuştur. Onlar artık oruçtan çıkmıştır. Şimdi bu hadisteki hükümleri söyleyelim. Birincisi Hacamat yaptıran kimsenin orucu bozulur. Bu hadisteki fay bu, bu hadisin lafızlarındaki faydayı söylüyoruz hükmü al hacim vel mahcum denildiğine göre hacamat yapan da yaptıran da iftar etmiştir denildiğine göre diyoruz ki bu lafıza göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den aktarılan hacamat yaptıran kimsenin orucu bozulmuştur. Bunun sebebini alimler şöyle açıklıyorlar. Diyorlar ki çünkü hacamat yaptıran kişinin vücudundan çok miktarda kan çıktığı için bu kimse galiben şiddetli bir şekilde kuvvetten düşecektir takatten düşecektir hatta pek çok kereler şahit olunduğu gibi belki baygınlık derecesinde takatleri kalmayacaktır böyle olunca neye ihtiyaç duyacaklar yemeye içmeye ihtiyaç duyacak çünkü vücuttan bol miktarda kan çıktı bundan dolayı bu kişinin orucu bozulmuş sayılır başka hükümlü hadisten çıkan hacamat yaptıranın orucu bozulur İkincisi hacamatı yapanın doğrucu bozulur. Şimdi ilim ehli birincisini izah ettik bir şekilde. hacamat yaptıran adamın vücudundan bir kan çıkıyor. Bu kan onu halsiz bırakır. Belki baygınlığa sebep olur. Yemek yeme ihtiyacı peyda olur. Onun orucunun bozulması anlaşılabilir bir şey. Makul olan bir şey. Bizim bizlerin aklımızla da idrak edebileceğimiz bir şey. Şeriat maslarında her zaman her meseleyi aklımızla idrak edebilmek gibi bir zorunluluk yok. Ama bu aklımızla anlayabileceğimiz bir şey. Peki hacamat yaptıran, hacamatı yapan kimsenin orucu neden bozulur? İlim ehli bu konuda ikiye ayrılmışlar. Birisi diyor ki onun orucunun bozulması taabbudi bir meseledir. Taabbudi bir mesele demek şu demek taabbudi yani sırf ibadet olarak, sırf kulluk göstergesi olarak Allah'ın bizlere teşri ettiği bizim de kabul edip başımız gözümüz üstüne demek zorunda olduğumuz bir meseledir. Bunun ne olduğunu anlayamayız. İbadetlerden ibadetler arasında bazı şeylerin illetlerini, hikmetlerini anlayabiliriz. Tamamını anlamasak da bazılarının bir kısmını anlayabiliriz. Ama bazılarında hiçbir şey anlayamayız. Bu işte hiçbir şey anlayamadığımız kısmı alimler diyorlar ki bunlar taabbudi meselelerdir ne gibi mesela namaz kılmak için abdest alıyoruz suyla ellerimizi, yüzümüzü, ağzımızı burnumuzu, ayaklarımızı, kulaklarımızı yıkıyoruz burada bir temizlik var değil mi? anlaşılabilir bir şey var mutlaka namaz kılmak için bu işlemi yapıyoruz vücudumuzdaki bu belli mahsus azaları yıkıyoruz bu anlaşılabilir bir şey ama abdestin yerine abdest almanın mümkün olmadığı durumlarda şeriatın onun yerine alternatif olarak getirdiği başka bir şey daha var. Nedir o? Teyemmüm. Yani suyla elimizi yüzümüzü, ağzımızı, ayaklarımızı yıkayamadığımız zaman ne yapmamızı bize söylüyor şeriat? Toprağı elimize yüzümüze sürmemizi söylüyor. Birincisini biraz anlayabildik değil mi? Yıkamı var. Yıkadık. Temizlik var. Din, temizlik adam Biraz anlayabildik. Peki bunu anlayabilir miyiz? Toprağı elimize yüzümüze vurmanın neresini anlayacağız? O zaman bu hangi meselelerdendir? taabbudi meselelerde taabbudi meseleyi anladık mı ilim ehli diyor ki işte burada madem nebi sallallahu aleyhi ve sellem hacamat yapanın da orucu bozar diyor bozulur diyor öyleyse bu taabbudi bir mesele niye bozulur nasıl bozulur ne alakası var bu bizi ilgilendirmez onun orucu da bozulur diyorlar bir kısım ilim ehliyle diyor ki hayır onun orucunun bozulmasının da bir sebebi var o sebep de şudur Şimdi hacamat yaptıranlarınız biliyorlar. Şu anda hacamat yapılırken, bilmeyenler için tarif edeyim. Hacamat demek şişe çektirmek demek, kupa yaptırmak demek. Bir bardağın veya da içerisine ateş yakıp koyarak insanlar sırtlarına vücudunun bazı yerlerine onu yapıştırırlar. Oradaki deri ne yapar bu? Hava içinde bittiği için çeker. Böyle yapmadan önce çekilecek olan bölge küçük küçük jiletle çizilir. Ki içerideki o çekme esnasında derinin altında bulunan vücuttaki ifrazat olan kötü pis kanı da çeksin alsın diye. Çeker alır. Şimdi bu ya bu şekilde yakılarak yapılıyor veya yeni icat edilen bazı böyle pompalar var. Onlar takılarak çekiliyor. Yani vücuttan dışarıya bir kan çekiliyor. Şimdi bu böyle icra ediliyor. Bu işin taabbudi bir mesele olmadığını anlaşılabilir bilir bir mesele olduğunu söyleyen olema diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında hacamat yapan bir kimse Böyle ateş yakarak kupayla bu işi yapmıyordu. Elinde öyle pompalı bir alet de yoktu. Peki ne, nasıl yapıyordu? Elinde ya boynuz, boynuz gibi bir şey vardı. veya hutta arkasında küçük bir deliği olan bir şişe tabak gibi bir şey oluyordu. Onu hacamat yapacağı yere koyduktan sonra içerideki hava basıncını yok etmeyecek, havayı çekmek için ağzını kullanıyordu. Ağzıyla vakum yapıp çekiyordu. İçeride hava kalmaz zaman tıkıyordu o hava bitene kadar ne yapıyordu içeride kana Çekiyordu. Yani hacamat yapan bir kimse o çekme işlemini ne kuvvetiyle yapıyordu? Nefes kuvvetiyle. Ağzına çekerek. Diyorlar ki bu halinler böyle olduğu için galiben bu hacamat yapan kimse bu işi ağzına çektiği için bunun boğazına ağzına, gırtlağına, midesine o hacamat kanının gitmesi kuvvetle muhtemeldir. Kesin gibi bir şey. Yani ...hacamat yapan kimsenin orucunun bozulması da... ...bununla alakalıdır. Sırf tabudi bir mesele değil... ...böyle anlayabileceğimiz de bir meseledir. Böyle olduğu için... ...bu alimler diyorlar ki eğer... ...hacamatı yapan kimse... ...öyle ağzıyla çekmiyor da... ...başka bir şey kullanarak çekiyorsa... ...onun orucu... ...eğer illet, illet bu olduğundan dolayı bozulmaz. Ancak öbür sınıf diyor ki... ...hayır ister eliyle yapsın, işte pompa ile... ...ister ağzıyla yapsın, orucu bozulur. Neden? Çünkü diyorlar biz bunun illetini hikmetini bu tabudi bir mesele. Bu görüş daha kuvvetli değil mi hocam? Tabudi mesele olması. Yok öbürü sanki daha kuvvetli. Peşindeki hadis 541 numara. Ve an Enes ibn-i Malik'in radıyallahu anhu Enes bin Malik radıyallahu an dediler ki اول ما كرهت الحجامه للصائم yaptırmanın oruçlu kimseye ilk defa kerih görülmesi, mekruh olması, yasaklanması şu surette oldu. Şöyle cereyan etti. ان جاء فر ابن ابي طالب جافر ibn abi talib ihtejma ve saim oruçlu iken hacamat yaptırdı. Temerre bihi'n-nebiyü sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de o esnada onların yanından geçti, onlara uğradı. Tekale ve dedi ki: "Aftara hazan?" Bu ikisi iftar ettiler. Yani bu ikisinin orucu bozuldu. Sonra rahhasen-nebiyü sallallahu aleyhi ve sellem. Ba'du Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ruhsat verdiler. Fil hijameti lis saim Oruçlu kimsenin hacamat yaptırmasına. Wa kana enesun enes radıyallahu an ihtiyajimu wa huwa saim. Enes radıyallahu an ta oruçluyken hacamat yaptırırdı. Rawahuuddaru kutni ve kallehu bu rivayeti de darakutuni aktarmışlar ve rivayetin kaviy olduğunu kuvvetli bir rivayet olduğunu söylemişler <gülüyor> Enes bin Malik radiyallahu anh'ın aktardığına göre diyor ki oruçlu kimseye hacamat yaptırmanın kerih görüldüğü mekruh olduğu olması şöyle oldu ilk Cafer ibni Ebi Talip kimdir Cafer ibni Ebi Talip Ebu Talib'in oğuz. Ebu Talib kim? Amcası. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin amcası. Yani bu Cafer İbni Ebi Talib radıyallahu anh'ı Hazreti Ali'nin de neyi? Kardeşi. Oruçluyken hacamat yaptırıyordu. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onların yanından geçerken dedi ki bu ikisi iftar ettiler. Bu ikisi oruçlarını açtılar. Bu ikisinin orucu bozuldu. İkisi dedi kim? Birincisi Cafer öbürü kim? Hacamatı yapan hacamatçı haccam. Diyor ki Enes radıyallahu an bu rivayette ondan sonra ilk böyle kerih görülmüştü ama ondan sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu olan kimsen için hacamat yaptırmaya ruhsat verdi. Bu meseleyi Enes'den aktaran ravide diyor ki Enes radıyallahu an da bizatihi kendisi oruçlu iken hacamat yaptırırdı şimdi birinci hadis-i şerifte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ihramlı iken hacamat yaptırırdı ve oruçlu iken hacamat yaptırırdı hacamat yaptırmanın caiz olduğunu, orucu bozmadığını delert ediyor ikinci rivayet Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hacamat yapan da yaptıran da iftar etmiştir sözü, hacamat yaptıran kimsenin orucunun bozulacağına delert ediyor bu hadis-i şerifte hacamatın orucu bozduğunun veya yasaklandığının veya da oruçlu kimsenin hacamat yaptırmasının mekruh oluşunun <gülüyor> işin başında böyle olduğunu sonradan da neskedilerek oruçlu olan kimsenin hacamat yaptırmasının, yaptırmasına izin verildiğini söylüyor. Şimdi hadisler nasıl diyeceğim oldu mu? Oldu ama keşke bu son hadis sahih olsaydı. <gülüyor> Bu son hadiste Dara Kutuni bunu kavi demesine rağmen münker bir hadistir. Zayıf bir hadistir. Sahih değildir. Eğer sahih olsaydı mesele çok kolay bir şekilde hal olmuş olurdu. Ama bu hadiste sahih bir hadis değil. Bunun lafızlarından çıkan ne? Bir, öncelikle hacamat yaptırmak önceden mekruh idi. İlk mekruh oluşu da Cafer İbni Ebi Talib'in Hacemat yaptırma olayından Ebi Sallallahu Aleyhi Vesselam Onları görüp bu ikisi İftar etti dediler. Sonra Bu ilk emir de böyleydi ama Sonradan Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Vesselam Hacemat yaptırmaya Ruhsat verdi. Ruhsat neyden sonra olur? Yasaktan, Yasaktan sonra yani azimetten sonra olur. Demek ki burada bir Nesh meselesi söz konusu. Yani önceden caiz değildi. Sonradan caiz oldu. Bu hadisteki bir ifade çok önemli. Kerahat ifadesi. Çünkü diyor ki sahabi اَوْوَلُ مَا كُرِهَةِ الْهِجَامَةِ ilk kerahat edilmesi, ilk mekruh edilmesi. Kerahat, mekruh, bir şeyin kerih görülmesi ne anlamalı gelir? Bizim şu anda kullandığımız terminolojiye göre, fıkıh ıstılahına göre, fukaha'nın fıkıh kitaplarında Zikrettiği manaya göre kerahat şu demektir. Bir şeyin mekruh olması şu demektir. İnsanın imtisalen yani Allah'ın rızasını kazanmak için o mekruh bir şeyden kurtulmak için terk ettiği, yapmadığı, uzak durduğu zaman sevaba gireceği ama yaptığı zaman günaha da girmeyeceği şey demektir. Mekruh bu demek. Ne demekmiş? İnsan eğer onu Allah rızası için terk ederse sevaba girer ama terk etmezse Günaha girmez. Şu an fukaha'nın kullandığı fıkıh kitaplarında, ilmihal kitaplarında mekruh denilirken bahsedilen şey bu. Burada çok önemli bir fayda var. Bunu çok iyi anlamamız, idrak etmemiz gerekir. Şimdi şeriat maslarında Allah'ın, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, sahabenin ve selefi salihinin kullandığı bazı lafızlar var. O lafızlar onlar indinde bir anlam ifade ediyordu. Sonra zaman geçti, tatavvur oldu, gelişmeler yaşandı, ilim tedvin edildi, ilim kitapları ortaya çıktı. Her ilimin, her fennin kendi içerisinde bir ıstılahı, bir terminolojisi oluştu. Ve ilim ehli aslında Allah tarafından, Resulullah tarafından sallallahu aleyhi ve sellem ve kullanılan bazı lafızlara aslında onların kullandığı manalar dışında başka manalar verdiler. Biz o manaları bilerek konuşuyoruz. Burada şöyle bir problem var. Biz onların manalarını sonraki zamanlardaki ulemanın verdiği anlamıyla bildiğimiz için Allah'ın kelamında veya Resulullah'ın kelamında sallallahu aleyhi ve sellem selefi sözlerinde o lafızları görünce onların hangi anlamda olduğunu zannediyoruz. Sonraki alimlerin o, o, o kelimeleri yüklediği anlamlar anlamında olduğunu zannediyoruz. Bu büyük bir yanılgıdır. İnsanı ciddi hatalara düşürür. Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de şu an bizim bildiğimiz çok büyük günahlar için mekruhtur terimini kullanıyor. Mekruh diyor. Bunu gören bir kimse mekruha demin yüklediğimiz bir anlam demin, demin fukahanın verdiğini söylediğimiz anlamda anlarsa ne yapmış olur? Büyük bir hata etmiş olur. Allah'ın kullandığı anlamıyla Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kullanışıyla ve selefin dilinde galiben onlar mekruh dedikleri zaman bir şeye Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu kerih görürdü. Bu onun zamanında kerih görülürdü. Bu Allah katında mekruh bir şeydir. Denildiği zaman onların kastettiği şey bu haramdır demek. Bizim şu anda kullandığımız mekruh demek beyin Bu meseleye mekruh özelinde ve umumen ıstılah ve terminoloji genelinde çok dikkat etmemiz lazım. Sonraki zamanlarda alimlerin kullandığı veya halk arasında kullanılan o kelimeye verilmiş anlam ile şeriat sahibinin dinde o kelimeye verilen anlam her zaman aynı olmaya bilir. Öyleyse bir kimse Allah'ın kitabını anlamak, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini anlamak, selefin sözlerini anlamak istiyorsa ne yapmalı? Onların terimleri hangi anlamda kullandığını önce iyi bilmeli. Sonradan kendi yaşadığı yüzyılda, kendi coğrafyasında, kendi asrında basılmış kitaplardaki o kelimenin anlamı hiç önemli değil Allah'ın maksudunu, muradını anlamak için. Şimdi dedik ki bu hadis sahih değil. Birinci hadis bu işin caiz olduğunu, orucu bozmadığını gösterdi. İkinci hadis bu işin orucu bozduğunu gösterdi. Hatta yapan da yaptıran da. İlim ehli fukaha ulema bu konuda ihtilaf etmişler. Bu derin büyük bir ihtilaf. Cumhur ulema hanbeliler dışındaki Hanefilerde de, Şafilerde, Malikilerde birinci hadise Bukhari rivayetine itimaden hacamat yaptırmanın orucu bozmadığını söylemişler. Diyorlar ki hacamat yapmak orucu bozmaz. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hacamat yaptırmıştır. Bir kısım ulema İmam Ahmet rahimahullah İmam Ahmet'in arkadaşı İshak İbni Rahuye rahimahullah ve ehli hadisten bazı kimseler Hacamat yaptırmanın orucu bozacağını söylemişler. İkinci hadisin delaletine istinaden. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hacamat yapan da yaptıran da iftar etmiştir buyuruyor. İlim ehlinden bir kısımda bu zayıf olan üçüncü hadisin delaleti var ya o suretle bu hadislerin arasını cem etmeye gitmişler. Bu hadis zayıf olsa da bunun manasında sahih rivayetler getirip zikretmişler. Bunlardan bir tanesi ki bu konuda en önemlisi İbn-i sahihinde, sayhinde Nesai'nin sünen Kubra'da yaptığı Şeyh Albani'nin sahih olduğunu söylediği bir rivayette Abdullah İbni Mes'ud Radıyallahu an Evet Abdullah İbni Mes'ud Yok e Ebu Sa'id el-Hudri Radıyallahu an Diyor ki Hasan nebi sallallahu aleyhi ve selleme Fil hicâmeti Sa'im. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu kimsenin hacamat yaptırmasına ruhsat verdi. Bu sahih bir hadis-i şerif. İnşallah. Ve bu sahih hadisi şerifin gölgesinde bu meseleyen arasını cem etmek inşallah kolay. Bununla beraber dediğim gibi mesele büyükçe bir ihtilaf meselesi. Burada bizim yapacağımız tercih büyük büyük alimlerin ihtilafında son sözü söylemek, meseleyi kapatmak, konuya son noktayı koymak filan Değil Allah'a sığınırız. Ancak bununla beraber bize zahir olan şekliyle bu hadis-i şerifte sahih sabit olduktan sonra ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin oruçlu olan kimseye hacamat yapmasına ruhsat verildi buyuruluyor. Demin dedik ki ruhsat vermek neyden sonra olur? Yasaktan, Yasaktan sonra. Demek ki bu iş önceleri yasak idi. Bu hangi hadisin delaleti hacamat yaptıran da yapan da iftar etmiştir. Ruhsat verildi. Bu hangi hadisin delaleti? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem oruçluyken hacamat yaptırmıştır. Bununla beraber ikinci hadiste hacamat yapan da yaptıran da ihtar etmiştir. Peki bu neye hamledilmeli? Eğer ağzıyla çekiyorsa adam midesine gidiyorsa evet onun orucu bozulur. Çekmiyorsa adam halsiz düşeceği için takatten düşeceği için orucu bozmak zorunda kalır. Yani neredeyse orucu bozacak hale gelmiştir bu adam. Böyle bir manaya hamledilebilir. Bununla beraber bu alimler şunu da diyorlar eğer oruçluyken hacamat yaptıracak kişi hacamattan dolayı zayıf düşecekse, takatten düşecekse bunu yaptırması orucunu bozmamakla beraber mekruhtur. Bu takatten düşme işi ziyade olarak fazla bir şey fazlaca olacaksa kerahet de o takatten düşmenin fazlalığına göre artar. Bununla beraber yine madem ki böyle bir ihtilaf var ilim ehli arasında madem ki ilim ehlinden büyükçe bir topluluk büyük imamların arasında olduğu bir topluluk hacamat yaptırmak ve yapmak orucu bozar diyor oruçlu olan kimse eğer çok ciddi bir zarureti yoksa ne yapmalı? Hacamat yaptırmayı iftar ettikten sonraya bırakmalı bunun ismi de nedir? İhtiyat insan böyle bir durumda eğer zorrı bir şey yoksa ahvat olanı yani ihtiyata en yakın olanı yapar. evli olan da budur. Bir faidi daha burada. Konuyla ilgili. Hacamat yaptırmanın orucu bozacağını söyleyen alimler aynı şekilde hacamata benzeyen bazı işlerin de hacamata kıyas edileceğini onların da orucu bozacağını söylüyorlar. Ne gibi? Ne gibi? Kan aldırmak gibi. Kan vermek, kan bağışlamak gibi. Hacematta vücuttan bol miktarda kan çıkıyor. İnsan kan bağışında da vücuttan bol miktarda kan çıkıyor. Hacematin orucu bozacağını söyleyen alimler bu şekilde kan vermenin de orucu bozacağını söylüyorlar. Ama insanın burun kanaması gibi veyahut da vücudunda küçük bir gelin kanaması gibi az kan çıkma suretiyle kan çıkmasının orucu bozmayacağını söylüyorlar. Yine hacamat yaptırmanın orucu bozduğunu söylediği halde kan vermeyi de ona ilhak ettiği halde kıyas ederek kişinin kendi iradesi dışında. Mesela kaza geçirdi. Bir yerinde ciddi bir kesik oldu. Ve bol miktarda kan kaybetti. Böyle bir kimsenin bu iş kan çıkma, bol olarak kanının kendisinden çıkma işi iradesi dahilinde olmadığı için orucu bozmayacağını söylüyorlar. Bunu da faide babından Zikretmiş olalım, her halükarda insan hacemet yaptırması da, ihtiyacı olan bir kimseye kan vermesi, kan bağışlaması da, eğer zaruri bir durum değilse, insanın evla olan şekliyle ihtiyat etmesi, bu işi iftardan sonraya bırakması en münasip şeklidir. Ama bununla beraber, Allahu Alem sanki delillerin delalet ettiği şeye göre, hacemat yaptırmak orucu bozmaz Ancak oruçlu olan kimse acamat yaptırdığı için takattan düşme, zayıflama böyle bir duruma maruz kalacaksa kendisi için hacamat yaptırmak mekruh olur. Bir hadis daha okuyalım kısa inşallah ondan sonra tamamlayalım. 542 numaralı hadis ve an Aişete radıyallahu anha ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Aişe radıyallahu anha'dan yapılan rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem iktehale iktehale sürme sürdüler sürme çektiler iktehale sürme çekmek demek kuhül sürme demek iktehale de onun fiili fi ramadane ve saim ramazanda oruçlu iken gözlerine sürme çektiler. Diyor ki ibn mace. bu hadisi İbn-i Macer rivayet etmiş. Nasıl rivayet etmiş? Bir isnadin baifin zayıf bir isnat ile. Bu söz kime ait? i̇bn Hacer bu kitabın müellifi diyor ki bu hadisi İbn-i Mace rivayet etmiş. Ama İbn-i Mace'nin rivayet ettiği hadisin senedi zayıftır. Ve kâlet tirmidiyyü Ve tirmizi de dedi ki La yasıhü fihi şey Bu meselede bu konuda hiçbir şey sahih olmadı. Sahih bir nakil yapılmadı. Bu meseleyle alakalı sahih bir hadis rivayet yoktur. Hangi meseleyle alakalı? Oruçlu kimsenin Sürme çekmesi, sürme kullanması ile alakalı. Bu meselede İbni Hacer rahimehullah İbni Macer'in zayıf bir rivayetle, zayıf bir senetle rivayet ettiğini söylemekle beraber, Tirmizi'nin de bu konuda hiçbir sahih rivayet olmadığını söylediğini aktarmakla beraber, bu hadisi ne yapmışlar kitabına? Koymuşlar. Neden dolayı? Mukaddimede buna işaret ettik. Çünkü fukaha çünkü fıkıh kitaplarında, ilmihal kitaplarında galiben zayıf da olsalar, sahih de olsalar bu rivayetler çokça geçmekte. Konuyla ilgilenen kimsenin orayı sahih olan rivayetleri bilmesi gerektiği gibi mesele ile alakalı zayıf olan rivayetleri de ne yapması bilmesi gerekir. Çünkü bir fıkıh kitabında ulemadan sürme çekmenin orucu bozacağını söyleyenler var. Onlar bu fıkıhlarını anlattıkları kitapta diyecekler ki oruç sürme çekmek Orucu bozar. Başkası da ona cevap verir. Diyecek ki hayır bozmaz. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem oruçluyken sürme çekmiştir. İbni Macer rivayet etti bu hadisi. Bunun ne? yani biz bu hadisin zayıf olduğunu öğrenmiş olduk. Sürme çekmenin orucu bozması ile alakalı yine ilim ehli ihtilaf etmişler. İlim ehlinin cumhuru büyük çoğunluğu sürme çekmenin orucu bozmayacağını söylüyorlar. Diyorlar ki hatta sürmenin tadı Genizde, gırtlakta duyulsa hissedilse bile. İlim ehlinden bir kısımda sürmenin orucu bozacağını söylemişler. Çünkü demişler ki göz de boğaza gırtlağa giden yollardan birisidir. Gözden de boğaza bir şey gider. Bunu şununla biliyoruz. Bazen göze damlatılan bir şeyin tadı boğazda, gırtlakta, genizde hissedilebiliyor. Ondan dolayı sürme çekmekte orucu bozar demişler. Raciye olan sürme çekmenin orucu bozmayacağıdır. Bu hadisin delaleti olmasa da, bu hadis var ortada böyle bir hadis ama bu hadis zayıf. Biz sürme çekmenin orucu bozmayacağını söylemek için zayıf olan bu hadise ihtiyacımız yok. Bunu ne ile söylüyoruz? Bir, beraati asliye ile söylüyoruz. Ne demektir beraati asliye? Yani biz bir şeyin orucu bozmayacağı ile alakalı bir delil aramak bulmak zorunda durumunda değiliz. aramak zorunda, bulmak zorunda olduğumuz delil, bir şeyin orucu bozacağı ile ilgili olmalıdır. Yani elimizde orucu bozan şeylerle alakalı deliller bir araya geldikten sonra eğer onlar içerisinde sürme çekmek diye bir şey yoksa demek ki bu orucu bozan bir şey değildir. Hariçten, ziyade olarak sürme çekmenin de orucu bozmayacağını ispat etmeye ihtiyacımız yoktur. Bu usulü bir istidlal şekli. Beraatül asliye deniliyor bunlar. Aslı olan hiçbir şey orucu bozmaz. Sadece Allah'ın belirlediği şeyler orucu bozar. O belirlediği şeylerle tek tek ispat edilmesi, beyan edilmesi gerekir. Bu usulü bir istiller şekli. Bir de nazari akli demeyeceğim nazari bir istiller şekli var. Biz orucu bozan şeyleri bir araya topladığımızda aralarında bir benzerlik olduğunu görüyoruz bir çoğunun. Birbirine yakın birbirine benzer şeyler. İcma ile orucu bozan şeyler var. Alimlerin orucu bozmasında ihtilaf ettiği şeyler var. İcma ile orucu bozan şeylere baktığımızda yemek içmek gibi cima etmek gibi yeme içme bunlar birbirine benzeyen şeyler. İşte cima inzal olması bunlar birbirine benzeyen şeyler. Demek ki bu konuda nazari olarak da sürme çekmenin göze sürülen bir şeyin orucu bozan diğer şeylere bir benzerliği de yok. Yani burada kıyasla ne yapılmaz icra edilmez. Zira insanın gözüne sürme çekmesi ne yemektir, ne içmektir, ne cima etmektir, ne bunlara yakın bir şeydir. Bundan dolayı diyoruz ki hem bu usulü kaideyle hem de nazari olarak sürme çekmek orucu bozmaz. Sürme çekmek orucu bozmadığına göre sürmeye benzer olan şeyler de bugün çok konuşulan şekliyle orucu bozmaz. Ne gibi? Ne gibi? Göze şimdi sürme çekmiyoruz. Göze başka mesela gözü, gözden vücudumuza ne sokuyoruz? Damla damlatıyoruz. Göze damlatılan damla orucu bozar mı? Bozmaz. Nedir bunun delili? Sürme için zikrettiğimiz iki istediler şekli. Çünkü göze damla damlatmada ne yemedir ne içmedir. Çünkü göze bir şey damlatmanın vücuda gözden bir şey girmesinin orucu bozacağına derecede bir şey yok. Kulağa bir şey damlatma orucu bozar mı? Bozmaz. Çünkü kulağa bir şey damlatmada ne yemedir ne içmedir. Tadı, damlatılan şeyin tadı gırtlakta hissedilse bile. Buruna bir şey damlatmak orucu bozar mı? İlaç. Bu, bu mesele diğerlerine göre biraz müşkil. Çünkü bununla alakalı bir söz var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, oruçlu olman müstesna, abdest alırken ne yap İstinşak ederken? Mübalaga yap. Yani iyice ne çek yukarıya kadar. Hangi hali müstesna etmiş? Oruçlu olma halini. Demek ki oruçlu olan kimsenin burnundan bir şey gitmesi, su gitmesi sıkıntılı. Ancak su burundan da gitse içilmiş olur. İlim ehli diyor ki hayır. Böyle bile olmuş olsa, insan burundan da bir şey damlatsa, deva, bunun tadı gırtlağa da gitmiş olsa yine orucu bozmaz. Çünkü bu, bu da yine ne aklen, ne şeran, ne örfen, yemek içmek demek değil hatta diyorlar ki bunun tadı ağızda gırtlakta hissedilse bile çünkü bunlar orucu bozan diyenlerin hareket noktalarından bir tanesi bu diyorlar ki çünkü onun tadını gırtlakta hissediyoruz şöyle ilginç bir şey zikrediyorlar İlmehli Hanzala diye bir şey var bir bitki Türkçe kitapları Ebu Cehil Karpuzu diye tercüme ediyorlar ben bilmiyorum onun ne olduğunu Ebu Cehil Karpuzu Hanzala diye bir şey Şeyh İbni Hüseyin diyor ki böyle bir şey ki bu insan ona ayağıyla bassa esse onu ayağına batsa onun acılığını gırtlağında hisseder bundan dolayı diyor ki yani ey siz kulağa damlatılan damlanın buruna göze damlatılan damlanın gırtlakta tadı hissediliyor diye orucu bozduğunu söylüyor arkadaşlar Ebu Cehil karpuzuna basınca ayağımızla gırtlağımızda gene on tadı, o kadar yani kuvvetli nüfuz eden bir şey gene orucumuz bozulur mu? diyorlar ki hayır bozulmaz diyor ki demek ki bunlarda ne yapmaz orucu? bozmaz Bununla beraber damlaya bu işte göz damlasına, kulak damlasına benzetilen insanın vücuduna iğne vurması ağrı kesici için işte insülün bilmiyorum ne, insülin ne olduğunu ağrı kesici veya başka bir tedavi maksadıyla insan vücuduna iğne vurması da orucu bozmaz. Bu tip iğnelerde orucu bozmaz. Ancak şu iğne orucu bozar diyor alimler kişiyi Yeme, içme ihtiyacı hissettirmeyen, yeme içmenin yerine geçen, bunlar yeme içme değil, had bizatında. Ama nedir? Yeme içme manasında şeyler. Adam gibi bir şey yemiş olmuyor, değil mi? Buradan damardan bir şey verdiğimiz zaman bir şey içmiş de olmuyor. Ama bir şey yemenin ve içmenin yaptığı işin aynısını yaptığı için yemenin, içmenin hükmünün aynısını almış olur diyorlar. Bu babta alakalı fayda babından diyorlar ki mesela nefes darlığı çeken kimselerin kullandığı bir fısfıs fıs. bu da diyorlar orucu bozmaz. Hatta şunu da söylüyorlar bakın kalp hastalarının mesela e, dil altı hapları var. Bunun dahi orucu bozmadığı şu anda büyük alimler tarafından söyleniyor. Çünkü diyor ki bu da yeme içme değil. Ağzına koydun ama ağzın içerisinde onun yaptılar. Bazı şeyler enzimler salgıladı aldı. Vücut onu kullandı. Zira biz ağzımızın içerisinde abdest alırken su alıyor muyuz? Anladım. Ağzımız içerisindeki enzimler, hücreler bu suyu demiyorlar mı? Anladım. Bu bozuyor mu? Boz. Bozmaz. Diyorlar ki o yüzden dil altı hapları da ne yapma orucu? Bozmaz. Hocam buna göre bir tek şey serum gibi. Yani bir şey yani. Normal serum da değil. Evet. Şöyle tarif edeyim Mehli. Ben onun ne olduğunu bilmiyorum. İnsanın yeme içme ihtiyacı ihtiyacını giderim. Onu yedikten içtikten sonra artık <gülüyor> e, onu aldıktan sonra Açlık hissetmeyen. Çünkü bazı ilmehli diyor ki mesela adama kan verirse onun da orucu bozulur. Çünkü niye? Kan insan vücudundaki temel maddedir, temel gıdadır. Onun gibi. İlim ehlinden gibi ki hayır öyle değil. Ben de başlarda öyle düşünüyordu ama öyle değil. Çünkü baktım ki diyor. Bir adama kan verildiği zaman adam hala aç. Karnı doymuyor. doymuyor ki karnı. Hala aç. Hatta yemeğe içmeye daha fazla iştahlanıyor. Ondan dolayı diyorlar ki bunlar da orucu bozmaz. Şimdi biz bu orucu bozar, bozmaz bu meseleleri böyle yeri geldikçe hadisler altında almaya çalışıyoruz. Allah nasip ederse eğer bu dersi tamamladıktan sonra bir süremiz kalırsa bunları böyle müstakil olarak fukaha'nın yöntemine göre orucu bozan şeyler, bozmayan şeyler gibi sıralayarak inşallah işleyebiliriz. Bugün burada tavakkuf edelim. Ezan yaklaştı okunmak üzere. Ve sallallâhumme ve sellim ve barik ala abdike ve nebiyyike Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellim.